Bugün turda kahveler pas geçildi sevgili günaydın. Buradayız buradayız günaydın sevgili Evet e, günaydın demek için de biraz geç bir vakit mi? Evet böyle bir bak kişiye göre değişir. Ya geç çok olsun. özür dileriz gerçekten e, hem sinirlenen hem bizim adımıza korkan dinleyicilerimiz varmış. Evet. Twitter'dan bize ulaşmışlar acaba aldılar mı bu çocukları? <gülüyor> aldılar mı diye anladılar alır gibi yaptılar biraz Nerede? aldılar. Henüz alınmadık. Noel dolayısıyla affedildik bugün Noel biliyorsunuz. Mutlu Noelleriniz olsun Oktay evet, Bey. Mutlu hepimize hepimize evet mutlu Noeller hepimize mutlu Noeller. Hatta Hayır, Merry Christmas mi, diye geçer <gülüyor> elçiliklerde dinleyen, <gülüyor> dinleyen dinleyicilerimiz için. Merry Christmas dileklerimizi de bir kez daha iletelim biz burada. Bugün günlerden bayağı bir yine sıradan bir gün. 24... 24 aralık. Yani sıradan tabii kişiye göre değişir o da kişiye göre değişir. Tabii. Çok önemli, çok önemli bir tarihte olabilir birileri için günaydın. Kimileri için de olmayabilir. Bir kez daha günaydın. Evet özürlerimizi diledim. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz gerçekten başımıza gelmedik korkutmuşuz şey. Bazı, e, bazı dinleyicilerimizi korkutmuşuz bazı bazı dinleyicilerimiz. Korkutmuşuz. Ee, özür diliyoruz sevgili evet. dinleyiciler. Korkuttuğumuz dinleyicilerden Korkuttuğumuzu, özür diliyoruz. Evet. Çalan telefonlardan Çalan özür diliyoruz. Çalan telefonlardan bir kez daha da özür dilemiş olalım. Evet Oktay'cım neler söyleyeceksin? Koca kafalı arkadaşımızın gitmesi tabii ki bize bir neşve olmadı mı? Oldu, oldu. Orası bir gerçek, aşikar. Evet. Ee, ama... Valla tam zamanda gitti diyorum ben. Yani. Evet. Bana da ee, tamamen ideolojik geldi. Tam böyle alıncağımız sırada Ege'nin ortadan kaybolması, yani ideolojik olmayıp da ne olabilir? Bu yayın döneminde açıklamıştı en büyük alakası benim diye evet. gerçekten e, yavaş yavaş meyvelerini e, toplamaya, toplamaya başladı. başladı. Evet. Yani e, kendisini e, tebrik ediyoruz burada e, bir ileri, de ileri tırmak... görüşünden de ileri demokrasisinden dolayı tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Herhalde e, demokrasi şenliklerine katılmaya gitti. Bakalım görecezlerde olduğunu. Ee, bakalım. Şunun şurasında bu haftayı e, bitirdiğimiz zaman bir şey kalmıyor. Bu senede bitmiş de sayılıyor. Seneyde bitmiş sayılıyor. Otomatikman. Ee, bir hafta kaldı 2012'nin bitmesine. Aa evet. 2011 diyecektim ha Fahir. Neredeyse. Ne olacak artık böyle. 2011 bize andı diyelim Oktay. Böyle bir şey. Ama bir hafta... 2012 2 çok güzel. 2013'te gelecek sene sizin seneniz olsun. Tamam. O sene sizin seneniz. Her şey çok güzel olacak. Hep bu 21 Aralık'tan dolayı 21 evet. Aralık'ta kıyamet kopacak mı yok başka bir şeye mi? Onun de... yorgunluğu var işte. başına çok şey yapılamadı konsantre olunamadı da gerçi konsantre olunduğu zamanları da, bir Onu kaç, da birkaç senede biliyoruz yani yaşadık onda da bir espri yok ama. Ne oldu cuma günü ne hissettim? böyle bir sarsıntı hissetti mi hani bir taraftan bir tarafa geçecek bütün güçler falan diye. Öyleymiş işte yeni bir aydınlanma çağı başlıyormuş ya. Ay bu Kadriye'nin sevgili şey dinleyiciler. Kadriye, siz de bizim adımıza teşekkür eder. Biz teşekkür ettik. Kurban olurum teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Kahve getirdi. Kahve verenleriniz çok olsun. Çok sağ olun. Sizinle yerinize de içiyoruz sevgili dinleyiciler. Bakın şimdi ilk fırtımı sizin için alıyorum. Hayır. Anam sıcak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fail bir de ilk fırt kötü duyuluyor ya. Fırt değil mi? Radyoda. Bir fırt almaz mı? Ben şöyle sana bakmıyordum o sırada. Ağustosu'na doğru bakmıyordum. <gülüyor> Bir Dilim, şey oldum yani Dilimin içi çok fena yanık Oktay şu anda Bakayım ee, Belki dile getirememiş olabilirim ama Ne kadar kibar içtim sevgili diniciler. Hiç duyulmadı İşte bile. insanlık Duydunuz böyle mi? bir şey Fahir bir höpürdetti bir de kukurdattı. Yani ama o da tabii ki şey olsun diye hani e, sonuçta radyo seslenme acaba. stüdyo kahve kahve geldiği zaman dinleyici onu duymak ister. Evet radyo ama zaten arna. stüdyo içecekli girilmediği için bunlar tamamen sanal. Sanal. sanal. Evet. Efektlerle yapıyoruz sevgili Efektlerle yapıyoruz Vallahi sevgili Yoksa kahve falan yok. Sonra bizi yani. alırlar mı alırlar. Alırlar. Stüdyoda kahve içmekten dolayı çünkü kapıda kocaman yazıyor yiyecek ve içecekle girmeyin diye. E sonuçta kahvede benim bildiğim kadarıyla bir içecek. Ve de bir e, savaş aleti olarak Ancak da kullanılabilir. Çantanızda kahve getirdik diye öyle bir şey. Tabii. Aynen Aynen neler neler Sürekli benim aklıma bu tip şeyler geliyor Fahir. Gelmesin noktaya güzel şeylerden bahsedelim. Sen rahat mısın yani? Ben rahatım valla. Bundan sonra da hep böyle yayınımızı yaparız diye mi düşünüyorsun? <gülüyor> valla zaten Hiç böyle bir şey olmadı mı sende? Ne? böyle şu şu mu o. şu hareket şu hareketle göstereyim sana bahi azıcık oldum biraz Biraz, oldum. Oldum, biraz olmadım azıcık oldum biraz oldum vallahi yalan söylemiyorum sen tabii şimdi biraz hafta sonu e, e, dolaştın geldin ya evet ya şöyle bir çarşı pazar dolaştın geldin ya gezdim gördüm vallahi bir gezdin geldiğin için bir rahatsın ben sana az sonra şey yaparım He. E, bir tazilirim bir strese sokarım yani. O derece. Ama yani tercihin tabii e, strese girmemekse onu da bana söyleyebilirsin açıkçası. Şunun sırasında kaç gün daha beraber olacağız bilmiyorum. Ee, o derece mi? <gülüyor> tabii canım. Hadi ya. Bakalım yani. Bakalım göreceğiz. kısmet. Kaderde ne yazıyorsa o olur oktayım. Herkese ta tek taş var diye haber var. O zaman kese sahiplerine buradan... E, ne kadar güzel. ...başarılar dileyelim. Yeni yılda evleneceklere... Ee, ne diyelim onlara da ayrıca bir başarılar... Tam ihtiyacımız olan şeydi Tektaş Haberi. Tektaş Haberi. O da geldi. Oktay valla Tektaş Haberi girmeyelim ya. Girmeyelim evet doğru. Gireceğiz zaten bu kadar Fahir. Bu kadar. Oktay şimdi gazetelere hiç bakmadığımız için böyle böyle döndüre döndüre bakıyoruz. Ne olabilir? Ee, Aykut kalıyor kaka gidiyor. Mesela bak ben yokken neler oldu... Aşk olsun bu arada evet, sevgili dinleyiciler size. Bir saniye o sevgili dinleyiciler ben de anlamadım niye tavır yaptın. Ne oldu abi? Yani ara? işte Kartalkaya'ya gittik. Baya iki kişi aradı. Kartalkaya'da kaybolanlar arasında mısın değil misin diye. Bunlardan biri. Annem de bir diğeri de Oktay ile Bir Allah'ın kulu da arayıp. Gerçi bilmiyor olabilirsiniz ama ne bileyim yani en azından hiç mi aklınıza gelmedi? Sen yap haftanın ilk tavrını da. İlk tavrımı yapayım. Çünkü <gülüyor> Bay o Fahir Öünç... <gülüyor> bu hafta çok kısa süreceği benziyor. Hızlı başladı bu hafta sevgili dinleyiciler fark etmişsinizdir. Ama şey... O haber hem senin Kartalkaya'ya gittiğin bilinmiyordu Fahir. Evet. Çok fazla tahmin ediyorum. Ee, hem de e, Kartalkaya haberi de böyle çıktı. Kartalkaya'da dağcılar kayboldu diye. Sonra hemen akabinde çok kısa bir süre sonra bulundu bulundu, bulundu, bulundu, bulundu bulundu diye haber geldi. Yani ben telefonu kapattım ondan sonra bulundu haberi geldi benim telefonuma. merak Fahir şey? şey, Ölcü merak etmeyiz operatörümden mesaj geldi. Kartalkaya'daki e, şeyler diye. Ee, o yüzden ama tekrar geçmiş olsun diyoruz salon. Sen görmüş müydün onları? Onları görmüştüm. O ekibi? O ekibi görmüştüm. 13 kişiydiler Oktay. Gerçekten gördün mü? Ya nasıl ki? Binlerce adam var. Neyi göreyim? Ne Bil mi? Ben öyle hiç gitmediğim <gülüyor> için kartakoyup var. Biz fakirler hiç gidemiyoruz yani. Ne alakası biraz, var? Biraz anlatır mısınız diye. Her yer kar Oktay'cım. Her yer kar. Adeta bir buz cehennemi. Çünkü ben biliyorsun yani ilkokulda Cavs'ı e, okul annesinden dinleyerek <gülüyor> etkilenmiş <gülüyor> adamım. Yani. O yüzden bana bir şeyi anlatırsan etkilenirim sonra. yani. Öyle bir şey. İyi, tekrar geçmiş olsun. Güzel oldu. Gittin geldin diyoruz. İstersen şöyle yapalım. Bir... Ee, i̇ki dakika müsaade istedim dinleyiciler. Valla iki dakikalık sana çok güzel bir parçam var. Kısa, kısa bir şarkı. Ee, i̇ki dakikalık bak sana şöyle tam istediğin iki dakikalık parça şöyle hazır. Her şey de elimin altında. Ah, al sana iki dakikalık parça. Al. Yaşa be. Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Yeterli süre mi Oktay? Yeterli süre en azından e, bir düzeltme yapmak için yeterli. E, TB etmemiz lazım Farid. Çünkü Noel yarın. Noel yarın mı? Evet yarın. E, evet 24 de deyince birden 25. Ama canım önceden kutlamış olalım. Bugün harife. Bugün, Ola bugün Noel Arifesi. Ha? <gülüyor> Christmas ha? Eve dediğimiz sevgili dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Evet Christmas Eve, Eve doğru dediğiniz özür dilerim. Bari. Nadir Bey'e, Musa Bey'e teşekkür ederim. Herkes de tokat gibi indirdi vallahi. Evet. bir... Bugün Noel'de. Ben nerede duydum bugün Noel'de? Rüyamda mı gördüm? Ne oldu? Herhalde hazırlıyoruz ya biz kendimizi. Evet. Yani şu bayramlar, şu falan filan diye. Falan tabii ki diye. orada küçük bir hata oldu. Hmm. Çok özür dilerim. Bu ya. arada Nasıl biz böyle külçe, bir... külçe altın, külçe altın diye konuştuk ya geçen hafta. Hep konuşuyoruz oktay külçe altınımız olsa ne olurdu neler yapardık falan filan diye. Nasıl Sen çeçil mi tercih ediyordun? Ben külçe tercih ettim. Ben sikke Mesela... tipi tercih ediyorum. Sen sikre... Yani Sikke tipi altın ele geçirildi. Yani çil çil diyorsun Bu küçük altın gibi. Vallahi Yarım altın açayım. gibi, tam altın gibi. Yani, yani ben daha çok daha tarihi, nostaljik şeyleri seviyorum. Para, şekli, para şeklinde mi olsun? Para şeklinde olması tercihim. O beni mutlu ediyor. Yani ben herhalde külçe tercih ederim. Bir kere daha. Olsun nokta çeşit çeşit insan var, çeşit Gönderelim. çeşit sevk var. Aynen öyle 12 taksit imkanı sunuluyormuş külçe altına. Ha kaç kilo oldu külçelerin normal standart külçe? Vallahi yarım gramlık da var. Ya onları fahir. demiyorum standart külçeyi diyorum. Yok o sembolik olanları demiyorum. Onlar tırnak boyutunda ya. Min, minnak minnak minnak. Minne onlar. Ya vallahi öyle minnak istemiyorum ben. Yarım ha, böyle kilo. sağlam Kalle abi masaya koydun mu masayı titreten. Yarım kilo olanları da varmış onların faiz. Yarım kilo olur yarım kilo olur. Şöyle bir, şey bir, olan değil iyi, mi? Evet. çikolata, onlar. çikolata gibi olan. Ha, ondan istiyorum ben ama mesela yeteri kadar yeteri kadar param... çikolata, çikolatayı altına benzetiriz yani ama biz çikolatayı daha çok gördüğümüz için o altınları <gülüyor> çikolata görmeden çikolatayı benzetiriz böyle bir ha bu çikolatalar aynı altın gibi diyoruz derdik şey olsaydı ama şimdi maalesef birikmiş kart puanlarını altın olarak değerlerdirden yanı sıra peşin fiyatını 12 taksitte almanın kart kampanyası varmış falanmış filanmış yani şu anda <gülüyor> sen yeter ya altın alfayı niyetin olsun <gülüyor> Bu da niye baktım bilmiyorum. Külçe altın deyince böyle bir dikkatimi cizbetti. hafta cesmetti. başına fakirliğimizi gözü, şeye su yüzüne çıkarmıyordum ya. E, bu gülümseme şeyi var ya. Neyi? E, gülümseyen e, sarı zemin üzerinde gülümseme işareti var ya. Ha şey. Yüz işte, ifadesi. Smiley faces diye geçer. Smiley face. O e, 30 yıldır kullanılıyormuş. 30. yılına girmiş. 30. yaşını kutluyor daha doğrusu. Bugün mü? E, Tam da Noel e, şey öncesi arifesinde. Bunu daha önce sanki ben görmüştüm ya. 30. yılda gidiyor. O şey var, bir, iki nokta üst üste yandan... Çarklı diyesim geldi ağzıma hemen gidip yıkıyorum sevgili dinleyiciler. Evet. Yan parantez, parantez ha. Yan parantez. parantez. Parantez zaten ha. Aç kapa Yok, parantez. Kapa parantez. Ha, i̇ki nokta üst üste kapa parantez. İki tane kapa parantez olursa daha mı çok güldük? Bayağı güldük demek. O onun birkaç tane yaparsan yani. vallahi yarılıyoruz şu anda demek. Üç tane yaparsan mesela i̇şte başımıza bir şey da. gelecek anlamına geliyor. Kesin geldi. vallahi çok güldük başımıza bir şey gelecek anlamına geliyor. İlk olarak Amerikalı bilgisayar uzmanı Skat tarafından kullanılmış bu işaret. Eline koluna sağlık Skat abimle. Her gün iki milyar kez bu e, gülme şeyi. Sen yapıyor musun hiç bunu? Ya bunu normalde hani ben parantezliği kullanıyorum da onu sembolik olarak kullanmıyorum. Ben telefonda nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Onu bundan. ben de tam bilemeyeceğim. Onu bir indirmesi var herhalde. Çok ha. kullananlar var canım. Evet evet öyle bir... Ne kullananlar var? Ben gerçi öteki şeyi de yapamıyorum. Niye yapamıyorum bilmiyorum. Onu bir... Yakınlarımda İçimler deneyerek... De gelmiyor Oktay ne yapıyorsun? Ya Lan... Yok bu alışma meselesi galiba. Yakınlarımda deneyerek bir alışmam lazım ona. Ama alışamadım bunca senedir. Işte o şey yok. Kapa parantez kapa parantez. Yani ağzını yiyerek böyle sırtarak konuşursun ya hani böyle ha. şey. O sempati yapıyormuş gibi oluyor işte öyle yaptığın zaman. Onu koymayınca sanki böyle höt höt söylüyor musun gibi geliyor. höt. Öte, öte, ama onu yapmayınca dişe da... Dişe diş diyor Oktay Demirci. Sert oluyor bazı ifadeler. Sert, mizacın o, sert. Ben ne yumuş, yapayım anacım? Yok ben değil. Mesela başkası, başkasının söylediği bir şey de onu koymayınca... Onu sonra, en sert şeyi söyle yanına iki nokta üstüne onu koy. Onu koy. O dünyanın en pamuk şeyi gibi gelir valla. Yumuşacık olur karşındaki. İşte, tam bilmiyoruz. Hakim değiliz Fahir. Yetişemedik onlara. İşte yaşımızı da ortaya çıkardı Oktay demiş. Gerni 30 senedir kullanıyormuş bu tür şeyler ama... Yani 30 yaş daha büyük olduğumuz ortaya çıktı. <Gülüyor> Öyle bir şey... Ne Niye oldu bakalım. senin böyle bir gazetelerinde şey var. Ben sana şunu sormak istiyorum hazır e, İngiltere mevzusu açılmışken. Fahri İngiltere mevzusu seniz açılma. Ama açılacak illa ki açılacak her sabah bir İngiltere tabii ki söylenmeden olmuyor ders sabahlarda. Bye, Cornwall'daki Lost Gardens Olsun. of Heligan. <gülüyor> <gülüyor> Loft Gardens of Heligan adlı Sera'da yüzlerce yıllık geleneksel yöntemler kullanarak dünyanın en pahalı meyvesi yetiştiriliyor. Ananas yetiştiriyorlar. Tonlarca at gübresi, idrar ve saman kullanılarak bir kokteyl hazırlanıyor ki buna da atom deniyor. Buna da atom demeyin artık ya ayıptır ya lütfen. Tosu mu var mıymış? <gülüyor> Abi satılma yokmuş atom denmez ki atom dediğin daha sağlam bir şey olur. Ve ananaslar yetiştiriliyor. 10 bin sterline satılıyor. Peki bu haber hangi başlıkla verilmiş olabilir bu ananas haberi? Böyle tonlarca atom ile hazırlanan at gübreleri, at gübreleriyle geldiler. Gerçek atom bulundu. Hayır. Ee, Ana atom... Ananas diyorum. Bak ha. çok güzel bir şey var. Ananas üzerinden mi? Ananas üzerinden git. Bence ananasa yoğunlaş. Ee, ananas... Ananasın böylesi. Ananasın böylesi güzel güzel biraz daha kastır kastır. <gülüyor> kas. Ee, ananas kasla yapılan atom bombası yakalandı. Ee, yok ee, bırak. Nokta net. Ananas nokta net. Kas kas kas kas kas. Fahir daha fazla olmuyor ya. Sabah Kasma o zaman Kasma diyorum sana. İlk Kasma. Vay ananasını. Vay ananasını diyerek bugün gazetelerde yerini aldı. Ee, özel Bence harcamışlar <gülüyor> çünkü <gülüyor> atom bombası ile ilgili daha doğrusu atomla ilgili pek çok başlık konabilirdi buna ee, ananasla ilgili her habere o başlık konur yani hangi gazete yapmış bunu? burada gazete ismi vermek istemiyorum. Verme tamam peki. Burada gazete ismi vermek. Ama tamam, harcamışlar yani bütün bütün ananas e, haberlerini. Bu arada atomu da ben uydurdum başlayayım. galiba. Oktay bakıyorum da atom diye bir şey yazmıyor. Yok mu? At gübresi falan diyece. Ben atom diye niyeyse. Fail sen de az değilsin ha. Vallaha sanki şey durumuna düşürdüm kendimi. Ne durumunu düşünmüş oluyorum? Posta gazetesi. Posta gazetesi durumu düşün. Haklıyken haksız durumu otomatikman geçtim. Yo, o zaman son derece hak veriyorum Posta gazetesine. Söyle, az önce söylediğim bütün lafları ayır, Fahir Öğüncü'yü e, marşlıyorum. Evet. Marşlıyorum derken Oktay Bey size marşan dizleyerek e, bu saati de sonlandırıyorum. Bir şey soracağım Fahir. Soracağım. Özel bir soru olabilir bu sana. Lütfen. Cevaplamak istemeyebilirsin. Evet buyur. Yani bunca senedir Bay Fahir Öğüncü... Hazırlayıp sunan bir kişisin. Evet, öyle biridir. Ee, Bay Fahir önce, yani programın ne zaman olacağını sen biliyor musun yoksa programın içindeyken mi fark ediyorsun? Ben de programın içindeyken fark ediyorum. Birileri yerleştiriyordu, kim yerleştiriyor onu ben bilmiyorum. Yani. Yerleştiriyor, yani. duyun, çip tipi bir şey mi? Onu anlamıyorum. Yani, yani çünkü ben. Serpiştirilmiş, bazen... o kendili sırası gelince pıt diye atıyor kendini. Ben bazen şeyi hissediyorum yani, bir bakıyorum sana farkında değilsin programda oldun ama sonra ben byfire runç deyince bir aha evet programın başlamış diye bir mutlu oluyorsun. Yani hakikaten bunca seneden sonra aynı heyecanla yaptığın için tebrik ediyorum. <gülüyor> ne olup bittiğini anlamadan da yaptığın için seni tebrik ediyorum. Geçmiş olsun diyorum. Ya çok teşekkür ediyorum. O karları yemeyecektin öyle tebrik. Vallahi, en sen en son o karı yemeyecektim Yemecektim. ya. Vallahi yemeyecektim Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Eee Oktay Bey günaydın bir kez daha. 9.09 oldu saatim. Bahadur bir, bir saniye. 9.09.09 olmasına son saniye. 9.09.09 sevgili dinleyiciler. Gerçi saatimiz yanlış da olabilir ama bizim için bir anlık bir neşve kaynağı oldu. Sonuç olarak yanlış da olsa 0. saat. 0909 oldu bir an. 486 senede bir gelecek bir olay. Evet. Bugünün de 24.12. 2012 olduğunu düşünürsen Fahir. Hı hı. Al bakalım sana. Evet Oktay Bey. En çok ne yiyorsunuz? Yani yıl boyunca değerlendirme yapacak olursanız. 2012 senesinde en çok ne yediniz? En çok ne mi Temel yiyorum? ürünlerden gidelim. Et yedik. Et ba yiyoruz. Et yiyoruz. Tavuk yiyoruz. Tavuk yiyoruz, köy tavuğu. Ee... Başka neler yiyorsunuz? Balık yiyor musunuz? Balık yiyoruz. Balık Ama yiyorsun. en çok yediğimiz sıralamasında maalesef. Maalesef balık Tepe'de o sıralarda değil. yer almıyor. Ee, kişi başı yıllık tüketimimiz. Düşük değil mi? Son, son hesaplamalara göre 9 kilo ki o da ayıklanmamış haliyle. Ayıklasan geriye hiçbir şey kalmayacak. Tamam zaten. kıl yani, mı çığdır? kafayı falan. mafaya çıkar, kuyruğu çıkar. Kaç kafa, kafa, sen kafasını kaf yiyor musun? Aa, kafa yemek bir sanattır. Balık kafası yemek. Ee, bunun çok düşük bir tüketim miktarı olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu sene 2013'te abanacağız. Abanacağız. Hadi bakalım o zaman bu da bize bir görev olsun. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerine bakıyoruz. 25 kilo yiyorlar, 30 kilo yiyorlar, 50-60 kilo yiyenler var. Yani e, hep balık yiyorlar. Biz hiç yemiyoruz. Lütfen ülkemizin üç tarafının benim hesaplarıma göre kötü e, kaba bir hesapla denize çevrili olduğunu... Hepimiz gayet iyi biliyoruz. Biliyoruz. En net bildiğimiz şeylerden Zaten biri. Bir tanesi ama balık yemiyoruz. Balık ürünü yemiyoruz. Valla 2013 için bir şeyimiz bir eksikti. Evet. Yani öyle bir, Niyetimiz e, olsun, olsun 2013'te balığa abanıyoruz. Balığa abanıyoruz. Evet balığa tamam yani. abanıyoruz. Güzel. Valla çok güzel oldu bu faiz. Yani çok güzel bir e, e görev yazıyorum. Bir amacımız var en azından. Ben kendime ilk göreve hedefimi koydum. Japonlar yılda 80 kilo yiyor. Bir Japon gibi düşünmek istiyorsak ki adamları biliyorsun teknolojide ne seviyelere geldiler. Hep omega 3 sayesinde. Omega Doğru. 3 ne de var? Havuçta mı? Hayır. Patlıcanda mı? Hayır. Bil Kabakta mı? Hayır. Ne de var? Balıkta var. By Fire 3'ü <gülüyor> devam ediyoruz. Siz evet. Ediciler. Fark etmişsiniz <gülüyor> Dolayısıyla e, bir Japon gibi olmak istiyorsak e, lütfen balığa abone diyoruz. Norveç. Norveç'te de fazla mıymış? Norveç'in. Evet Norveç'ler. Biz bir Norveç'ler bir Japonlar satıcılar. E, satıcılar ya onlar satıcılar. Onlar yemiyorlar. Tüketici değiller satıcılar. da zaten kaç kişiler falan yani. yani. O, o da somon somon mi? nereye kadar yani. Yani sürekli. Norveç somon somonu. Yiyoruz. Bu güzel ellerimizle somon yiyoruz demiş. Vallahi. Ülkedeki en güzel eller kimin acaba demişler. Ondan evet. sonra balıkçıların çıkmış. Böyle güzel elli balıkçı dünya üzerinde yok. Benzin alırken ne kadarlık alıyorsun Fahir? Ben de sana soruyorum. Full, full alırım abi. Full artı full mu? Full artı full alırım. Depoyu fullleyelim. En çok sevdiğim yönderdir. Dolayısıyla araştır... ayda iki kere yakaladım mı? Bu fırsatı yakaladım mı hiç bırakmam yani. Bir araştırma yapılmış. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği bir araştırma yaptırmış. Ben sana söyleyeyim 50 liralıktır o. Sabit 100 lira. Sabit 100 liralık alıyorum. Ben biraz herkes. gariban düşünmüşüm ya. 100 liralık değil mi? 100 liralık alıyor. Çünkü 50 lira bir ezik oluyor. Bir de çok fazla gitmiyor. Vırt sırt 50-50 olmaz da. 100 lira olunca gider. Ne kadarlık? 100 liralık. <gülüyor> 100 liralık. <gülüyor> ne kadarlık efendim? liralık efendim. Yalnız yani bu gruba ben de giriyorum galiba. Sürekli değil ama. Mesela üşendiğim zamanlar. Arabanan çıkmayayım. Neyse. Hava soğuk falan filan dediğim zamanlar. Üzerimde olan nakit 100 lira falan oluyor. İyi e, yani. nakit de geziyorsun ben çok Ben çok öyle... Hayır, masraftan kaçınmam var. bir şey var. Depoyu fullediğin zaman orada bir beklemen gerekiyor ya. Kaç lira olduğunu dolacak, oradan pompa çıkacak falan filan. Öyle şeyler var. Hmm. Şimdi oraya giriyorsun, 100 lira diyorsun. Çatçut hemen çekiyorlar 100 liralık dendiği zaman. Kredi, Sen yine kredi, kredi, kredi, kartı kredi kartı kartı kartıyla verildiğini düşünerek Evet, yapacağım. kredi kartıyla. E canım yine depoyu deponun kaça dolduğunu biliyorsun aslında. Nereden bileceğim ben kaç kilometre kalmış, ne kadara dolmuş? Hayır, kuruş kuruşu kuruş, kuruşuna söylemene gerek yok. Yani mesela... 250'de 300'de bir şey de gidecektir. Abi fazlası olur eksiği olur. <gülüyor> Hesaplar karışır. Sıkıntıya girmeyelim o zaman. Vallahi zaten genel öyle düşünülüyor. 100 lira daha şaşılmıyor diye sonuç var. Ne kadar yeni olursa olsun otomobilin depo 100 TL'lik dolduruyorsun. Kafanı rahat tutuyorsun demiş. Yani ama onu şey yapmamak lazım. Yeni araba ya yeni arabaya da 100 liralık ha erkenden alışmasın, araba şımarmasın diye düşünüyorsan biz şimdi bunu full bu bunu öyle alışır, arsızlaşır diye. Çocuk yetiştirme gibi düşün onu. Her istediğini vermeyeceksin arabaya da. 100 liralık 100 liralıkla şey yapacaksın. Hatta 50 liralıkla başta de böyle iyice şey olsun. Kanaatkar bir araba olsun. Çocuk yetiştirme konusunda bir uzmanız. Hayır canım yani öyle değil. Hep istediği olmayacak, hayır. Araçların %40'ı krediyle alınıyormuş. Ee, yine bu araştırmada. Ondan sonra ve yatırım aracı olarak görüyormuşuz biz. Ve hala Türkiye'de... sene olmuş 2013 arabayı hala yatırım diye düşünene ne? Ben ne diyeyim artık Ve ee, Türkiye'de de tipine bakılıyormuş araç seçerken. Ben adamın tipine bakarım e, ya. <gülüyor> Valla. Öyle canım. Genç vallahi kızların şey otom, var ya. Otombe... Ay araba çok güzel diye söyledikleri. Evet. Ee böyle tipi enteresan gel Şimdi burada marka veremediğim için ama bunların bir kısmı Jeep tipi oluyor. Bir kısmı şey oluyor. Evet. evet. Ya ondan sonra içeriğine baksan hepsi tıs. Efendim tipine bakınca zaten o adamlar da özellikle öyle yapıyorlar bence. Adamlar dediğim araba üreticileri, dizaynerları falan. Böyle kadınların hoşuna gidecek böyle bir şey yap, İçini şey yaparız salla diye yapıyorlar. Ondan sonra, ondan sonra alıyorlar. Alıyorlar alıyorlar ondan sonra da erkenden satıyorlar. Önce tip. Önce tip. Ondan sonra yakıt. Ondan sonra donanım. Donanım derken. Teknolojik özellikler falan fıstık derken ikinci el değeri falan hepsine bakıldıktan sonra bir şeye karar verilip alınıyormuş. Araba dediğin şey. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman tüm araba severlere diyelim bu araştırmalarda çıkıyor. Daha çok ayrıntı var ama yeterli faiz. Ya ben şey çok üzüldüm bu e, loto talihlisini süper lotoda 22 milyon lirayı kazandı ya Kayseri'den. Eee niye Adam üzücüsün abi? Valla adamcağız e, pantolonun cebinde yıkamışlar karısı. Karısı pantolonun cebinde e, süper loto kuponu yıkayan adam konumuna düştü. Ay, Vallahi, çıkmış mı şeyde? Onlar çıkmış tabii seri mi? numarasını falan almış da oradan da yapamıyoruz. Efendim gitti 22 milyon. Ben o evliliği çok merak ediyorum. Valla nereye gider nasıl olur hakikaten merak ediyorum. Ya ikilide nasıl anlaşılmış peki ya o adamda oldu o numaraları? Adam zaten adam bir biliyor mudur? Talibi çıkmıyordu. Ee, i̇şte en son kontrol montrol falanlar filanlar. Yani biliyor muymuş oynadığı numaraları? E biliyordur canım kendi oynamış çünkü sonuçta. Ha, makineye değil de kendine. uzun yıllardır ben bu numaralar oynuyorum diye görür görmez tanımışım. Va numaraları yani numaraları tanımışlar. Sen oynadığın numaraları bilmez mi? Vay Yo be. bilmem abi nereden, nereden bileyim ya? Yani işte hani böyle ol, sen bilirsin. Belki ben bile oynamış olabilirim. Yani yeterince şey yaparsan Yeter sen bu yeterince... ile çıkabilirsin ortaya. Evet, maalesef valla adamcağız böyle 22 milyondan oldu. Hanım ile arasına böyle şeyler girdi. Bu arada e, hanım ile arasına bir şeyler girdi derken Can e, Tanrıyer ile... Ee, sevgili Peteklin Çöz 12 yıllık beraberliklerini 4 ay önce noktalamışlardı. Bugün gazetelerde bakıyorum da neler neler. Ne beraber mi? E haycan ne laf sokmalar. O ona kör diyor, o ona şey diyor. 4 tane küpeğimiz vardı. Küpeallerini bana bıraktı diyor çantanın yer. Ondan sonra İyi bir şey diye mi söylüyor bunu? Kötü bir şey diye mi söylüyor? Kötü bir şeydi. Hiç ilgilenmedi falan diyor. Falan anladım, diyor, anladım. diyor. Neler diyor yani? Olur öyle şeyler ya. Çok fazla da üzerine düşünmemek lazım ee, yani. Demir la, e, neydi? Eştin Kaçır konumuna Eşten düştü. kaçır Kaçır'da e, resmi olarak ayrılma dilekçelerini vermiş Faiz Ha daha değil miydi? Ya, onlar ayrılmışlar da dilekçeyi vermemişlerdi. Acaba birleşirler mi diye bir şey vardı. Öyle bir beklenti vardı. Evet e, Artık olay yargıya tekrar etmiş, etmiş biz durumda. Biz de maalesef e, tekabül değil de e, ne etmiş oluyor? İntikal. İntikal etmiş oluyor. Üzerine konuşamıyoruz maalesef. Çünkü yargıya intikal eden hiçbir konuda konuşamadığımızı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yeterli herhalde dedikodu haberlerini de verdiğimize göre. Evet dedikodu. Türkiye'ye geliyormuş Justin Bieber. Welcome on board. Please try again later. <gülüyor> yani çok fazla. Arada bir cümle <gülüyor> eksik. Onu artık siz yaşantınıza göre doldurun. <gülüyor> Justin Bieber 2013'te Türkiye'ye geliyor. Justin Bieber hayranlarına müjde. Bağla. Bir tane Justin Bieber hayranıyla ben konuşmak istiyorum ya. Hakikaten merak ediyorum. Gerçi herhalde genç kızlardır. Büyük ihtimalle dersledirler şu anda ama. Justin Bieber yani yaşının büyük olmasına rağmen Justin Bieber hayranı olan varsa onu da bir şey yapabilirim. Yayına alabilirim. Ama gerçekten Justin Bieber hayranı yani nesini seviyor? O çok tatlı, çok sempatik, böyle çok temiz yüzlü, baby face bir şey falan diyorsanız. Yani arayın bunu paylaşın ben nasıl oluyor merak ediyorum. Ben de Justin Bieber hayranı olmak istiyorum da o kadar kastım olmadı yani. Ne yaptın Fahir? Yalan söylüyorsun ha. Ne yapmış? Ya fotoğrafına yani? baktım bir. kere bir klibini seyrettim. Ondan sonra bir programa katılmıştı. Onu seyrettim. Olmadı yani. O kadar niyet niyetim vardı halbüsü ama olmadı yani. Olmayınca Yanlış olmayınca. şarkıyı dinledim demek. Yanlış şarkı evet. Yani pek çok şarkısı. Bana bir Justin gibi. Bieber şarkısı söyler misin nokta? <Sessizlik> Onun bir hani böyle milyonlarca kez tıklanan bir şarkısı vardı. O neydi? İşte söylüyorum sana. Aynısını söylüyorsun da. Demek ki ben az dinlemişim. <Sessizlik> Aynı söyledim değil mi Fahim? Aynısı ya. Aynısı. Vallahi aynısı. Ne zaman geliyor Justin Bieber? 2013'te geleceğim demiş. Yemin, yemin et demişler. Yemin ederim. Vallahi billahi demiş. geleceğim. Ama tam da yemin etmemiş yani. Ondan şey yapamamış faiz. Justin Bieber hayranları şu anda vallahi paçaları tutuştu. Nereden bilet bulabiliriz diye şey yapıyorlar. Coşuyorlar. Oktay Demirci portatif bilgisayarı geleli. Geldi geleli. Bu durumlara düşürdü kendisini sevgili dinleyiciler. Tabii ki Oktay Demirci'nin Bakıyorum portatif... sana Justin Bieber'ı şey, şey yapmaya <gülüyor> çalışıyorum. Şey, bir tane Justin Bieber çalalım. Hadi o zaman. Hayır canım herhalde değil yani adı her geçen insanın şarkısını çalacaksak oho program yapamazlar. Meteğtin çözdü çalmamız lazım evet, yani demin mu yani nereden baksın. Asla can tanrı yer bile çalmamız lazım sevgili. Neşten kaçırdan bahsetmek daha istemiyorum. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Evet 9:30'da yaptık saatimize sevgili dinleyiciler şunu şurasında kaldığı yarım saat azıcık daha sizde dişinizi sıkın. <gülüyor> <gülüyor> Siz azıcık dişinizi sıkın her şey çok güzel olacak. Şöyle bir gazetelere bakıyorum da. Ee, neler var neler yok diye Oktay. Bakıyorum bakıyorum. bakıyorum. Mm, Noel'i erken kutladı benim gibi. Ee, İsrail'i Victoria's Secret modeli aktör Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi. Ya bak kızın, kızın şeyine bak titrine bak. Söyle söyle bitmiyor yani. E, Rafael'i e, evet 2013'te e, falanlar filanlar için e, New York sokaklarında Noel Baba kıyafetiyle yürürken yakalandı. <gülüyor> yani nasıl partiye, bir... partiye mi gidiyormuş? Nasıl yakalandı? Valla yani? ben de anlamadım New yani. yani Noel, bir Noel'i kutlayalım. Noel Baba kıyafetlerimizi giyelim. Rahat güzelce Noel'i kutlayalım. Bu kıyafet rahat oluyor diye mi şey olmuş? Kafası üşümüyor herhalde. En çok istedikleri şey bence o şey Noel Baba şapkası. Kukulata mı artık ne demek lazım ona tam olarak bilmiyorum ama. Onunla yürürken e iç çamaşırlarıyla da poz veriyordu bir taraftan da. E Rafael'i ne diyeyim ben sana? Bir şey diyeceğim. Leonardo DiCaprio'nun yaşlandıkça çirkinleşen sanatçı olduğunu söylemiş miydim ben? Ya evet niye öyle oldu? O baby face, o güzel yakışıklı çocuk bir anda yani şeye dönüştü ya. Goblin'e dönüştü ya. vallahi ben de yani Goblin'e dönüştü gene bizi döver yani her haliyle de... E ne bileyim böyle Leonardo DiCaprio. Şaşıntıcı ama değil mi? Ya tam böyle ne kadar güzel adam olacak bu falan filan diye bakarken izlerken bir anda çöktü. Bir anda, bir anda, bir anda, bir anda çöktü. Çöktü, de değil. Yani. Bir garip bir şey oldu. Yani. Zaten öyle diyorlar Leonardo DiCaprio için. Geç yatıyor herhalde. Kırk yaşından sonra çöküyorlar diyor, çöküyor diyorlar. Akşam tabi uykusu yok, uykusu yok, düneği yok. Günün evet. Akşam yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyor. bilmiyor. Yani öyle bir öyle bir şey Düzensiz var. Düzensiz yapmak... yaşam, efendime söyleyeyim. Çeşit çeşit filmlerle Çeşit çeşit filmler ama... adamı bu hale getirdi. Valla ben de açık söyleyeyim, çok özür dilerim sevgili dinleyiciler, biraz tipsiz buldum yani. Hani diyeceksin ki sen çok mu tiplisin? Hayır, ondan değil ama yani tabii ki DiCaprio'nun benim nazarımda bir hoş bir yeri vardı. Sonuçta Fakat DiCaprio diyebilecek kadar da bir e, yakın samimiyetimiz var, var yani. Var, var, senin. var. Leonardo ile geçen gün görüştük. DiCaprio. Ee, çok selam söyledi sana. Diye de konuştuğunu ne ben biliyorum. Oktay Demirci? Bay Oktay Demirci. Bay, yani ara ara. Işte şey baş... konuşması işte bu. Ha, ünlüleri tanıyorum konuşması. Ünlüleri tanıyorum konuşması <Gülüyor> yaptınız. Ne bileyim Leonardo birden onu... sanki böyle bir şey varmış gibi geldi. Hayır hiç olur mu ya. Sonuçta o senin formatı Fahir. Yani. Nasıl ki bugüne kadar Ezogenin hikayelerinin formatını bilsek de bilsem de hiçbir şekilde yayında imasını <gülüyor> bile etmedim. Bay Fahir Önç'te işte, sonuçta senin... <gülüyor> E, Formata format, saygı, formatındır. Ortay. Formata saygı. Sonuçta telif hakları, telif hakları diyoruz, yani. telif hakların saygılı olması gereken. En azından birbirimizin yani. teliflerine saygı gösterelim. Herkes e, senin bittiği yerde... Bu telif bizden olsun diye bir lafım var senin. Öbürünün telifi başlar. Evet. evet e, geleneğinde solculuk var. Evet, e, Haluk e, Levent mi demiş? Kim hayır demiş? canım. ODTÜ'de insan hakları ve demokrasi dersi veren hocamız var. Profesör Ra Raşit Kaya. E, ODTÜ'de geleneksel olarak solcu bir üniversite ama sadece öğrencide hiçbir zaman baskı yapılmaz. Biz AKP'ye e, iki bakan, bir bakan. Gerçi biz kaç bakan yetiştirmiş oluyoruz otomatikman? Evet. Bilmiyorum, Kürşat Düzmen zamanında değil miydi? Bakanlık olarak. Bakanlığı, bakanlığı Ali Babacan sayılır. da ODTÜ'den mezun değil hı hı, mi? Evet Ali Babacan öyle. Demek ki bayağı yetişmiş Bayağı bayağı var yani. Hacı Bakan Düzmen'in bir sürü milletvekili bir var. Bir sürü milletvekili olabilir. var. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bugün Vatan'ın ön sayfalarındaydı. Aya yolculuğa böyle hazırlandılar. Ya yazık vallahi nasıl üzülüyorum. Hani Aya gidilmiyor gidilmiyor diye böyle şey yapıyoruz. Sonra deliklerimi Dedik, sonra... geri alıyorum uzay ve havacılık dairesi NASA 1963'te seyahat modülünü böyle hazırlamışlar simülatörler falanlar falan. ya. ne garibanlıklar içerisinde hazırlanmış valla fotoğraflar var ee... Hep onlar niye biliyorsun değil mi? Ne? Yani niye şimdi çıkıyor onlar karşımıza? Niye çıkıyor? Aya çıkıldığına inanmayan adam var ya. İşte bunlar da en güzel ispatı. Hep en, en Çok ona yani okusun da bakalım bir fikri değişecek mi diye. Aya çıkılmadığına Nasıl inananlar o? bunu açıklasın diye. Fotoğraflar var işte fotoğraflarla böyle hakikaten oradan buradan lar, lar değil ben bir kişiyi düşünerek yaptıklarını düşünüyorum. Valla Oktay ne yalan O adam var bir ya. Bir ara sen? ben de inanmadım. Dn'deki adam var ya Fahin. Sen ondan etkilendin de inanmadın. Galiba o beni etkiledi hakikaten etkiledi de. Yani Aya çıkıldığında nedense ben de çok fazla ihtimal vermiyordum yani. Sevgili dinle Ankara. Eee oturalım doğru konuşalım. Ankara Radyosu'nda yine e, program konuklarından bir tanesi. E, bizim programımız değil de başka bir programın konuğunun e, biz bir gün düzenli de konukt. Yani e, çok sık selamlaşırdık konuşurduk pek çok merhabamız vardı. pek çok şeyi vardı ee, pek çok şekilde ifade edebilirdik ismi dahil o insanı ama bizim aklımızda ayr çıkıldığına inanmayan adam olarak yer öyle de kaldı yani hep o adam geliyor bir aklıma beni nasıl etkilediyse hala etkilerini silemedim yani hala içinde var, küçük, Sen, küçük hala... bir şüphe var yani çıkılmadığına dair açık konuşuyorum yani hala bir ee, şeyim var yani o kadar 60 kaçtı? Kaçtaki hazırlıkları vermişler? 63'ten o tabii 63'te falan. 6-7 sene bayağı bir bayağı hazırlanmış bir hazırlanmışlar tabii canım. Benim yaptığım hesaplara göre, kaba hesaba göre. Gelin bunu açıklayın dedi. Doğru valla diyecek şey kelime bulamıyorum. 2 metre 6 santimlik boyuyla dünyanın en uzun genç kızı. Elisani de Kuru Silva. Sevgilisi ne kadar olabilir? 2.06'lık bir hanımefendi ki genellikle de topuklu da giyiyor. Gerçi 47 numara Vallahi, ayakları var ama çok olsun. fazla veri var soruda yani kafam karıştı. O kadar çok veri var ki kızın boyu var, ismi var. Ee, evet. Ondan sonra bir de... Sevgilisi var. Milliyetini de söylemiş miydin? Milliyetini de bakayım söylemedim milliyetini. Sö söyleme ama onu da verme kafam karışıyor çünkü. Valla 1.90 faiz? <gülüyor> Cevap My. veriyorum 1.90 mı? <gülüyor> değil değil 1.90 değil. Düş, düş biraz. Hayır sen söyle de heyecanı, <gülüyor> heyecanı kaçmasın sorunun. <gülüyor> 1 metre 62 santimlik sevgilisi, e, ile beraber e, plajda yürürken yakalandı. E, Valla bugün de yakalanan yakalanan. Valla 2.06 nire 1.60'lık nire diyorlar. E, bunun bunun üzerine, da mı haber olmuş ya? Vay bunun be. da haber olmuş. Tabii ki çünkü şu başlığı atmak gerekiyordu biliyorsun. Aşk sınır tanımızı bir şekilde... E, manşet olarak kullanmaları gerek. Ulan nereden bulabiliriz? Nereden bulabiliriz diye en son bunu buldular. E, 17 yaşındaki genç kız aralarındaki boy farkının önemli olmadığını söylüyor. Sadece ben işte mesela kokteyl tipi şeylere gittiğimizde ben topuklu giymiyorum. En çok özlediğim şey topuklu giymek. Başka bir özellikleri yok mu? Ya? Yani özellikleri dediğim şüphesiz ki vardır o insanların özellikleri de. Yani bize anlattıkları tek şey boyları mı? E, vallahi boy. Gazeteden bahsediyorum yani. Ne şu an ama yok kızlar. Boy farkı mı? Boy farkı. E, genç ya. kız şöyle demiş. İnsanlara ve bana karşı nasıl davrandığı önemli. E, ama itiraf etmeliyim ki bizi en çok zorlayan şey el ele tutuşma. Gerçekten mi demiş Sadece el ele tutuşma. Valla demiş ya el ele tutuşma. Emin misiniz? E, Valla el ele Pis tutuşma. pis gülmüş muhabir. Tabii pis. tabii demiş ya el ele Tabi Tabii tabii demiş el ele tutuşma. Pis elif. Çünkü demiş el ele gezerken benim oğlum ya da kardeşim gibi duruyor. Böyle tabii hakikaten de böyle bir fotoğrafta baktığım zaman. Çocuğun sevgi dolu bakışları kıza zor ulaşıyor. Öyle söyleyeyim sana. Ha Gözler bile zor konuşuyor G ya. Gözler zor konuşuyor. Kız kafayı kenara çektiği zaman adam ıskalıyor gözleriyle. Yani o derece bir e, durumları var. Ama olsun demiş ya olsun sevgi sınır tanımaz. Ne yapacaksınız demişler işte yaza düşünüyoruz demiş. Yazın Nişantip'i bir şey düşünüyoruz. Mutluluklar diliyoruz efendim kendilerine. Bu genç çiftimize genç ve uzun çiftimizde. Pek çok kişi olduğu gibi e, bu çiftimize de mutluluklar diliyoruz. Valla bugün işte ayrılanlar var, efendime söyleyeyim aşkın sınır tanımazlığı var, balık ne kadar yiyoruz bunları hep öğreniyoruz. Her şeyi nereden öğreniyoruz bu programdan öğreniyoruz. 2012'nin enleri diye bir şey yapacak mıyız? Yapacağız. Ne zaman biliyor musun az sonra? Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 9.43 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Programın sonuna geldik sayılır. Hemen çok önemli bir iki şey birleştirelim. Birleştirelim diye. Bir. bir. HGS'ye geçici son hafta. Son hafta. Ya KGS'ler kapanıyor HGS'ye geçiliyor. Yani tabii. Ee... Bir de OGS'miz vardı. OGS'lere bir şey olmuyor Sen galiba. Sende OGS mi var Fahir? Ben de OGS var. KGS vardı. KGS bitti. OGS var şu anda. KGS, KGS var Aha, mı? Şey? KPSS girdim zaten ben. LSE'ye, LSE'ye, Norveç'te girdim herhalde, <gülüyor> herhalde, herhalde. öyle bir şey oldu. <gülüyor> bayağı iyiydi ama. Bayağı iyiydi bu anlısıyla. Tebrik ederim. HGT'ye geçiş için son hafta e, yani... Ne bunda, yapıyoruz? Postanelere mi hücum ediyoruz? Bankalara mı gidiyoruz? varsa İstanbul'a giderken, şeye giderken... Gerçi otoyollarda falan da geçerdim değil mi? O Yani geçer her yerde geçer Oktay. Ne olacak? KGS'nin değiştirmen gerekiyor. Gidiyorsun PTT. PTT'ye gidiyorsun. PTT'ye gidiyorsun. HGS'imi e değiştirmek istiyorum diyorsun. KGS'nizi verin diyorlar. KG's veriyorsunuz... kartını veriyorsun, bir etiket veriyorlar. Hayır. O zaman hegese veriyorlar HGS, size. HGS'nizi HGS alıyorsunuz. Ha, diyenler vardır şöyle. OGS'miz var. Efendim ee, hegesi almamız gerekiyor mu? Hayır efendim. Hegesi almanıza gerek yok. OGS'yi aynen kullanabilirsiniz. Sadece bu söylediğimiz KGS için geçerli. Hiç Siz PTT'ye yoksa... gittiğiniz zaman orada otomatikman söyleyeceksiniz. Ha şu soru gelebilir akla. Efendim bizim KGS kartımızı 5 lira depozitosu ne olabilir? Onu da... Ee, KGS soruyorsunuz. Karayollarına soruyorsunuz. size diyor ki bunu veriyoruz veya vermiyoruz. O zaman PTT ile zaten işiniz olmuyor. Veya diyebilirsiniz ki mesela benim sebesem var. KGS veya HGS almam gerekir mi? Gerekir efendim. Hiç sebese, o kase bunları bunların olması bir şey değiştirmiyor. Tabii ki KAPS'e alacaksınız. Benim hangi türden KPSS 3. türden puanım şu. O zaman gerek yok. O zaman gerekiyor. O zaman gerekiyor. Puanınız yeteri kadar yüksekse. Çok yorucu bir habermiş Oktay. Çok. Çok yorucu. Çok son bir hafta Zaten bayağıdır e, bu gündemdeydi yani HGS'ler devreye giriyor diye 2012'nin sonunda artık kullanılamayacak HGS'ler evet. onu bir e, daha söyleyelim. Mutlu bir haber vereyim şimdi yılbaşında böyle karlı havaları seviyoruz şöyle güzel güzel kar yağsa bir taraftan biz de böyle karlı karlı havalarda girsek yılbaşına falan diye düşünenler evet. çok yanılıyorlar zira Libya rüzgarı Türkiye'yi ısıtacak. Ee, Ay yine çamurlu rüzgar mı geliyor ya? Yok canım sizde Libya'dan sadece çamurlu rüzgar gelmiyor ya. İmıllı hava geliyor işte. Böyle bir çamurlu böyle bir kum gibi bir şey oluyordu bütün arabalar şey oluyor falan öyle bir şey. Hayır, mi? İmıllı hava geliyor. İmıllı hava e, Libya üzerinden izleyecek. hava da şey değil faire ya. İmıllı hava dincek. Benim böyle bir kokulu geliyor değil mi abi? Sevi yani ben kapalı havadan şey yapmam çok e, severim yani. Kapalı hava ile bir sorunum yok ama kokulu hava beni şey yapıyor. Beni de. O şeyler var ya spreyler de beni çok bozuyor. odası Havasız gibi yani çıkıyorsun evet. dışarıya hava hava havasız gibi yani. Doğru söyledin. Peki ee, bir pe şey ifade ettim ama yani. Çok güzel ifade etti Noktay. Hiç kendini şey yapma. 7 ile 10 derece artacak hava sıcaklığı. Ee, İstanbul'da hava salıdan perşembeye güneşli olacak. Sıcaklık 13, 14, 15, 16 yer yer 20, 25. Tamam bazı noktalarda abartmış olabilirim ama olabilir. Ankara'da da hava çarşambadan itibaren 5-6 derece ısınacak. Ee, ya işte Libya'dan bize gelinceye kadar böyle oluyor. Bütün sıcaklığı İstanbul op, emiyor. Bize anca böyle kalan 3-5 derecelik sıcaklık artışı oluyor. En çok da ona bozuluyorum yani. Tıpkı geçen hafta kar hadisesinde olduğu, olduğu gibi. Itibari. İzmir'de sıcaklık lodosunun etkisiyle yarından itibaren 16-17 derece. Ege Kayacan orada e, şey, oynasın dursun yani. Bak şimdi sinirlendim. Yine. Neyle oynayacağını sizi takdirinize bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, 7,5 santimetrelik dinozor dişi bulundu ha, hafta sonu. Ee, onu da bir söyleyelim. Arjantin'de 7, bulundu. buçuk santimlik dinozor dişi diş dedi Ha Yanlış bir şey olmasın da. Dünyanın en büyük dinozor türü olan e, sauropodlara ait 7,5 santimetre uzunluğunda bir diş fosili e, bulundu. Hangi dişiymiş? Süt dişi mi? E... O zaman süt dişi kalmış canavar pozisyonuna düşüyor kendisi. Çünkü sonuçta bu dinozorda bir canavar türü değil mi? dediğiniz bu, bulunmuş anlamına Bulun. Doğru çok manidar e, ifadeler bunlar. 7,5 santimlik süt dişi olur ya 7,5 santimlik. Süt dişi diye bir şey yok ya süt dişi. By Fire'in önüçte senin ortaya çıkardığın bir gazetecilik. Allah Allah ya. Bu ne bunlar? süt dişi yok, yok mu? 7,5 santimlik. Bunlar 30, emmiyor mu? 30 ton ya hayranın hali 30 ton zaten. 30 ton hakikaten. Hesabını sana bırakıyorum. hemen bitmez yani. M, m mi? Yani sonuçta yani bunlar... Doğru yumurtadan çıktığı için emme hadisesi yoktur. Emme anne emme istiyorum. Evet. Böyle Ankara'da, bir Ankara'da UFO belirmiş. Yani vaktimiz sınırlı diye e, biraz paniğe kapıldım ben çok. E, kapılma kapılma var. rahat ol rahat ol. Ee, Ankara'da UFO belirdi. Ankara'da biz, UFO rezaveti. Yani resmen uyuyoruz. Birkaç gün önce amatör kameraya takılmış. Amatör kameralara yakalandı. Nereden An bulmuşlar bunu? Ankara'daki UFO. Amatör sitelerinden mi? Ee, kim Kim çekmiş? İsmini evet. verme canım çekeninde. Ufolok adam ya uzman yani Emre Bey. Bu ufoloklar ne yapıyordu yani sabah akşam kafa yukarıda mı geziyor? Her an çünkü diye. İlla bilgiyi toplayacak diye bir şey yok. Bilgiyi yorumlayacak diye de bir şey var. Doğru. Bakacak bu sefer... Ne e, bölgede çıkmış? De siteler şeymiş. mi? Bursaklar mı? Neresi? Ankara'da belirlen, Ankara'nın e, yukarısında belirlen bir cisim. 21 Aralık öncesine rastlayınca oldukça zamanlaması... Manidar. ve ideolojik bulunmuş. Mercek bulutu olduğunu ifade etmiş ve şu açıklamada bulundu. E, hiç demiş UFO ile falan alakası yok demiş. Bunu demiş. Ufo uzmanı mı? Ah biri kendisi ufo ne Uf alakası var? Ufo olmak için nereden ne nereyi bitirmiş olmak A, gerekiyor? İki ya tane otu yok ben ama ben ufo deyince ufo olunuyor. Ankara diyor. Üniversitesi'nde var galiba. Astronomi ve uzay bilimleri mi? Ufoloji diye bir kürsüsü olduğunu ben tahmin ediyorum. Var mı ufoloji diye bir şey ufoloji yok? Ufoloji diye bir bilim var yani. Uzay bilimleri diye bir bölüm var? Tabi. Uzay bölümde bu yan branş çift ana dal program. Kapasitesi. <Gülüyor> Evet, bu konunun bilindir. buraya geleceğini herhalde 3-4 dakika önce hissetmiştik. <gülüyor> Hiç alakası yokmuş. Herkes sakin olsun. Ha. Ee, UFO ile alakası Sen yok. Sen sakin musun? olsun deyince benim aklıma ne geliyor? Böyle mesela herkes sakin olsun deyince oraya bir parça girecek. Ne girecek? Bilmiyorum ki korkuyorum. Fire sormaya ne girecek? Herkes sakin olsun de. Herkes sakin olsun. Le le le sakin. Yine düştün. Evet. Güzel değil mi? Çok hoş ya. Güzel bir orkestra eksik. Valla bir, bir orkestramız bile yok. Keşke orkestra. şey orkestrası olsaydı. Enbe mi? Enbe. <gülüyor> Enbe orkestrası istiyorum. <gülüyor> Hediye almak için son dakikayı bekleyin. Beklemeyin diyeceğimi bekleyenler yanlış beklediler. Son dakikayı bekleyin. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre Hediye seçimi için öyle uzun süre düşüneyim. Şunu alayım bunu yapayım falanlar olsun filanlar olsun. Aman yalanlar olsun dolanlar olsun. Boş verin. Ee, kötü sonuçlar yaratıyor. Çünkü çok ne kadar pek peki? Son dakika, en son son. Araştırmaya göre son dakikada alınan hediyeler daha çok beğeniliyor. çok Daha doğrusu makbule geçiyor, öyle söyleyelim. Çünkü hediye seçerken mantıkla hareket etmek duyguları geri plana atıyor. Geri plana atınca ne oluyor? Mantıklı fakat duygusuz bir takım hediyeler alıyoruz. Mesela e, adamın kızartma tenceresi yok. Ne alıyorsunuz? Fritöz alıyorsunuz. Ne oldu? Mantıklı mı? Mantıklı. Duygusal mı? Nine. Çok üzülürüm ama son dakika kızartma tenceresi alan adam da vardır ya. Yani o... Tabii ki hem mantıksız hem duygusuz bir takım <gülüyor> adamların olduğunu hepimiz biliyoruz. yani Saçma. Saçma adam. O adama tencereyle girişeceksin. Yani. Yani tabii girişeceksin derken Ulan yani. son dakikada ala ala laf, fritöz mü alın? Laflarınla girişeceksin. Acaba birbirine mı? fritöz alan var mı ya? Onun var tabii çok... ya olmaz mı sen Heri, Hediye diyorsun? olarak fritöz aldım. Bir de düdüklü tencere. Düdüklü tencere çok güzel bir hediye. Annesine düdüklü yani. tencere alan yani sen saniye, misin pardon? değil mi? Hakkını yani yok ben hiç almadım çünkü çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> yani düdüklü tencere kadar güzel hediye yok ya. Gerçi yılbaşı da tabi biraz şey olabilir. Manidar ee, olabilir. Yıl başında bir şey olabilir ama yani böyle bir ev hediyesi, tan ne bileyim bir e, bebek görme hediyesi mesela bak ne kadar güzel. Ya Çünkü falan, herkes sen aynı yeni evli şeyi çift de alıyor. Al. Ben sana alma demiyorum. Yeni eve çıkmış. Yeni evli çift. Evet. Yeni şeye çıkmış, eve çıkmış insanlara al. Ev kuranı al. Destek ol. Ben sana bir şey ama Yıl başında da fritöz alma. Firitoz. Kurban değil. alayım. Fritöz yok. Firitoz al. Dudaklı tencere alma. Yapma. Ee, son dakika yapılan seçimlerde ise duygular daha belirleyici oluyor. Uzmanlara göre en etkili hediyeler duygulara hitap edenler. Mesela duyguya hitap eden bir hediye söyleyiniz. Duyguya hitap eden bir şey, duyguya hitap eden bir şey. Ko takı falan dışında değil mi? O, daha, takı duyguya hitap eden en güzel şey. Mesela tek taş bir yüzük, ne kadar güzel duygulara hitap ediyor. Mesela bir takı seti, ne kadar güzel duyguya hediye hitap ediyor. Daha Veya, zorlarsan düdük bir, bir tam altın, duyguya, duyguya eden, ne kadar çok hitap ediyor. Bak bunlar. Ay, şu hareketi yapan insanlar gördüm şu anda gözümün önünde. Ne? Parmaklarını şöyle işaret parmağıyla baş parmağına tamamen duygusal diyen bir takım insanlar görüyorum şu anda. Onu görüyorsun. Onlar onu niye bize ha? gösteriyorsun? Yani Bak, neden bize onu gösteriyorsun abi? Yapmayın öyle siz yapmayın sevgili dinciler. Hayır, tamamen diyeyim, duygusal hareketini yapmayın. Hadi sen anla diye canım anlamıyorsun sonra bağırıyorsun bana. Doğru evet özür dilerim. Çin'de de bir olay oldu. Onu da vereyim de ben üstüme düşen artık şey atmak istiyorum. Akvaryum patladı. Şanghay kentindeki Orient alışveriş merkezindeki bazı Allah alışveriş merkezlerimizde Allah. akvaryumların olduğunu gayet iyi biliyoruz. Özel bir alışveriş merkezi evet, var. Evet, özel Çin, bir alışveriş. Alışveriş merkezi Çin'de de olsa isim vermiyorum. Özür diliyorum. özür diliyorum. Özür diliyorum ve TB ediyorum. 3 köpek balığı bulunan 33 tonluk akvaryumun camları önceki gün sen dayanama patla. Ama her taraf köpek balığı. Her taraf dedim 3 tane köpek balığı yani hepi topu. Onlarda Zanneden de kallavi boy zanneder. Bir de 40, ne yapacak zaten 40 ya? 40 e, santimlik köpek ne? Dışarıda hiç o bizden korksun. Yani, Ama suyun içine ben ondan korkarım. Belki yani ilk patladığı anda bir tehlike arz edebilir. Ondan sonra ne yapacak ya? Ha, ondan sonra bir şey yapacak. Minno, minno bir şeyi o hemen alacaksın atacaksın. Yere da. düşen köpek Suya. balıklarıysa maalesef. Maalesef efendim kaybettik. Yazık. yazık. Yazık bir köpek maalesef balığı da. Maalesef köpek daha. balıklarına sahip çıkamıyoruz sevgili dinciler. Aman her şeye sahip çıkıyoruz da bir köpek balığına sahip çıkamayalım. Canın sağ olsun. Evet son kapatacağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Oktay Bey? Postcast'lere ne oldu diye soran dinleyicilerimize e, uzaklardan çemkiren adam Kerem Bey'e. E, Biz de bir çemkirelim. Koymuyoruz. Biz koymuyoruz. Biz pislik yapıyoruz ya. Valla sevgili dinleyiciler en kısa ne deseniz zamanda, En kısa zamanda bu e, hallolacak diye Seni evet. inşallah seni Espriye bak İnşallah seni esprisini <gülüyor> yap Vay ya yaptık programdan bir kişi yapınca Hepimiz yapmış sayılmıyor muyuz ya Ya sayılmaz ya. Sen de söyle de ben hiç olmazsa... Yeni yılda burcunuz diyelim o zaman. Yeni yılda burcumuz ver. Önümüzdeki, önümüzdeki, önümüzdeki dönem artık. Ona. Bugün yani senin bugün, burcunu vermişler. Bütün... Bugün bitti. Acit değil mi? Aslan burcu var ya 2013'te damgasını vuracak diyorlar. Hani nerede, nerede vermişler hiç görmüyorum ya. Geçen senelerde hep böyle bir gerilim oluyordu. Kim, kimin kikine daha iyi falan filan diye. Üçümüz böyle bir şey yapıyordu. Kim, kim hiç... kimi Artık şey mi olmuş öyle. Üstün gelmiş diyeyim hadi. Terbiyemli. Kim kim daha çok aşkta kazanacak... ...kim daha çok sağlıkta domuz gibi olacak... ...bunları şey yapıyorduk ya geçen hiç öyle sene dediniz. hiç... ...kim daha çok para kazanacak diye... ...kim daha şey çok yapıyorduk. para onu da söylüyorduk canım... ...yani hepsini, hepsini yarıştırıyorduk seninki kaç... ...seninki kaç falan diye böyle... ...bakıyorduk bu sene hiç bir bakayım o zaman... 500. ...evet... Oktay Bey son bir şarkıyla bitirelim bugünümüzü de Betirelim, veda edelim. Evet. Vedalar asla tükenmez güzel, yeniden. Güzel Yarın şey. da erken gece sevgili dinleyiciler hiç sıkıntı olmasın. İlenmekte haklısınız. Söylediğiniz her şeyde haklısınız. Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok artık yani. Yarın efendi efendi uygun saatlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik esen kalın diyoruz. Hoşçakalın Yıllar öncesine götürüyoruz. Ahan, işte yıllar öncesi. Kim? Bugün mükemmel bir gün olacak.